ما هو نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مدير له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أرسل محمدا بشيرا مناذيرا وإماما للمتقين وحصرة على الكافرين وداعيا إلى الحق بإذنه سراجا Munira Allah'ın selamı ve rahmeti ve, ve hareketi üzerine olsun <gülüyor> <gülüyor> en son dersimizde münafıklarla ilgili <gülüyor> bazı tarihi derslerin örnek olarak ibret olarak zikredildiğini söylemiştik Bugün ise daha doğrusu bir önceki dersimizde münafıkların genel özelliklerini içeren ve liste halinde vereceğimiz bazı hususiyetler, özellikleri vardı münafıkların. Münafıklar nerede olurlarsa olsun, hangi ahlak üzeredirler, nasıl bir tavır sevgilerler ve bunlar müminlerle ilişkileri nelerdir? bunları anlatan bazı notlarımız vardı fakat o notlarımızı o son dersimize vermemiştik. Bugün de zannediyorum vermek yerinde olmayacak. Bugün birkaç ayet-i kerimeyi beraber öğrenmeye çalışalım. İnşallahutaala daha sonra gerekirse dersimizin bir dersimizin arasında veya en sonunda bunları ne yaparız topluca değiniriz. Nau billahi inneş şeytanir <gülüyor> ricim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel müminun vel müminatu ba'dhum evliyen ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirilerinin bazıları, bazılarının evliyasıdır, velileridir, dostlarıdır. Ya mürun bil ma'roofi ve yanhun al monkari. Ya bil ma'roof. Ma'roof emre derler. İmam Mücahid ve İmam Kurtubi diyor ki, namazı ve İslam'ı emrederler. Namazı ve İslam'ı emrederler. Tabii maruf, bizim daha önceki derslerimizde Maide Suresi'nde özellikle anlattığımız gibi, Allah'ın rızasına dahil olan bütün ameller, kaviller ve fiillerdir. Maruf, Allah'ın rızasına dahil olan bütün fiiller, kaviller ve ameller. Niyet de buna dahildir. Biz ameller derken niyeti içinden çıkaramayız. Niyet kalbin amelidir. Fiil, ağzalarımızın amelidir. Söz, dilimizin amelidir. Öyle mi? Dolayısıyla marufu o şekilde anlayacağız. ve he un a nil munkar. İnsanları alıkoyarlar, yani daha doğrusu münker işlemeye müsaade etmezler. Beni İsrail'in sapıtmasının bir nedeni neydi? Önce marufu emrediyorlardı, münkerden alıkoyuyorlardı. Daha sonraları baktılar ki dünya hayatı daha tatlı, ahiret için sıkıntı çekmenin bir anlamı yok. Herkes rahat yaşarken niçin onlar çile çeksinler? işkencelere, sıkıntılara maruz kalsınlar. Kanu yetinahouna ammunkarim fagalu. Kanu la yetinahouna ammunkarim fagalu. Labiysa ma kanu yfagalu. Münker olan şeyleri birbirlerine karşı yasaklamıyorlardı. Onlar ne kötü şey yapıyorlardı. Bu İsrail sıfatlarından bir tanesi. Onun için. Medine'de ve Medine çevresinde Medine içerisinde Müslüman olduğunu izhar eden Yahudi kabilelerine Beni i Kaynu Evs ve Hazreç'ten olan kimseler Müslüman olduklarını izhar ediyorlardı. Fakat nifakı küfürün sevgisini, küfre olan meyillerini bir türlü küfürden ve küfürün ashabından kopmamaları ki onların baş elemanları Yahudilerdi. Onları terk edememelerinden dolayı onların kalplerinde maraz vardı. Fi'lubihim maradun fesaduhum min marad dedi Allah Teala'nın bu Yahudilere olan meyllerinden dolayıydı. Kalplerinde maraz var, hastalık. O maraz onların Allah ve Resulünü sevmesine engel oluyordu. Çünkü kalpleri hastalıklıydı. Onlar kalplerini tedavi etmek istemiyorlardı. Kalplerini tedavisi de neydi? Allah'ı ve Resulünü sevmek. Idi. Allah'ı ve Rasûlü'nü sevmedikleri için, Allah ve Rasûlü'ne düşmanlık ettikleri için, Allah ve Rasûlü ile savaşanların yanında yer aldıkları için, hatta birçok gazlede geri kalıp, insanları da Rasûlullah'tan uzaklaştırmaya çalıştıkları için, onların kalplerinde bir maraz vardı. Bu marazın adı da nifaktır. Bunun için bunlar, Medine toplumunda münker işlenmiyordu ki, ayet biraz sonra gelecek diyeceksiniz, Resulullah'ın Medine'sinde münker mi işleniyordu ki münafıkların münkeri emrettiklerini, maruftan alıkoyduklarını yani yahut da güçleri mi yet gördü ki marufa engel oluyorlardı. Onu biraz sonra göreceğiz inşallah. Ayet ne demek istiyor? <gülüyor> Tabi burada da <Mü'minlerin> özelliğini anlatıyor. Ve yuqimunus salata ve yu'tunez zakata ve ve Tek tek söylüyoruz. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً Salatı, es-salat, namazı ikame ederler. Es-salat dediğimiz zaman kamil anlamıyla namazın tamamı. Niyet, abdest, taharet, değil mi? Bütün bunların hepsi artı, dahil kiraatı, kıbleye yönelmesi, namazda kuşu, ve fi salatim khashi'un namazlarında korku huşu içerisinde olma es salaat kelimesi geldiği sadece tarif etme anlamında namaz demek değildir namazın ruhunu ve şuurunu ifade eden bir kelimedir es -salات. onun için namazın bütün erkanı ve hukuku ile namazı ikame ederler geçtirirler değil ikame ederler yani tıpkı duvarı bida ettiğiniz gibi biz Hızır aleyhisselam kısasında verdiğimiz gibi hı fevaca fiha cidaran yuridu en yenqad fa duvar gördüler Hızırla Musa o duvar yatmak üzere meyil vermişti gitti gidecekti enkaz olacaktı ha? yıkılmak üzereydi tuttu Hızır onu ve onu dimdik duvarı inşa etti, bina etti, sağlam bir duvar yaptı o çocuklara. Değil mi? Namazı tutmazsan, namaz neyle tutulur? Arkasından düşübesin diye değil, kucaklayacaksın. Yani sen ayakta durursan, ikame edersen namazı ikame olmuştur. Sen namazı eda etmediğin zaman hakkına, hukukuna riayet ederek, akaidine riayet ederek, fıkhına riayet ederek sen namazı ikame etmiyorsundur. Namazı alay ediyorsun. وَيُقِيمُونَ ve وَيُؤْتُونَ اَزْزَكَةًۜ Zekatı da eda ederler, sonra وَيُطِيعُونَ ve وَرَسُولَهُ Halbuki başta zikretmesi lazımdı allah Teala bunu, değil mi? Mü'minler birbirlerinin evliyasıdır. E başta deseydi ki Allah Azze ve Celle, Allah'a itaat ederler, Rasûl'e itaat ederler, bunu demiyor. Ayetin en sonunda bunu zikret. Bir şey fark etmiyor ki. Çünkü ayetin baş tarafında zikrettiği şey, son tarafında zikrettiği şeyin zaten devamıdır. Onun için vayridu yurun Allah'a ve Resulü'h Allah'a ve Resulü'l itaat e gidiyorlar, müminler itaat ediyor. Uhud'a gidiyorlar, müminler itaat ediyor. Bazı hata edenler cezalandırılıyor. Tebuka'ya gidiyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 800 kilometrelik bir mesafeye. Ashabı hayır değil mi? Hayır demiyor. Herkes katılıyor. Ama münafıklar, la tenfiru fil har. bu sıcakta nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin! Niye katılıyorsunuz? Hatta ahzap günü Hendek Savaşı'nda, gazvesinde, şuna bak dediler ya, katılmayın buna! Çekilin, gidin köylerinize, gidin tarlalarınıza işte efendim yazınıza, topraklarınıza, niye bu adamın yanında duruyorsunuz, bu Sufyan'ın kırışlarıyla doğranıp yok mu olmak istiyorsunuz? Bırakın ya Muhammed sizi yok edecek ya, Muhammed kelle yiyecek adam dediler. Kelleleri yiyen bir insan dediler bu, kelle koymadı bizde. Münafıklar bunu söylüyor. Onun için şimdi Müslümanlar nüfusun artmasını isteyenler, nüfuslarının çoğalmasını isteyerek, nüfuslarının kalabalığı ile Allah'ın Türkiye'de dininin ikame edileceğini zannedenler, umarım ki Çünkü yanlış olan bir yollardılar, yanlış olan bir hesap yapıyorlar. اُولَٰئِكَ innallahu Azizun اِنَّ Müminler Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederler. Bazı müsteşrik kafalı mealcilerin dediği gibi değil, Allah'a itaat edilir, Rasûlü'ne de itaat edilir. Bu kalplerinde maraz olan, hastalık olan ve Allah Rasûlü'nün kudve-i hasene olduğunu bilmeyenler ve bunu göz ardı eden, İslam adına ortaya çıkmış olan ve kalpleri kas katı olan bu insanlar Rasulullah'ın sünnetine ittiba'ı şirk olarak değerlendiriyorlar. Belki bunlar hazırlık da olsa var. Çünkü kafirler bunun bu müslümanın diyen insanların böyle söylemesini istiyorlar. Sünnet teşrihi olarak Kur'an'ın yanında hiçbir hükmü yoktur onlara göre sünnete itibar etmek, sünnetteki bir hükümle amel etmek, Resulullah'a, Allah'a ortak koşmaktır. İşte küfrün en tehlikelisi, İslam'ın kisvesi altında yaklaşan. Bir önceki dersimize söyledik, nifakın, düşmanlığın en tehlikesi, tehlikelisi, İslam'ın kisvesi altında insana yaklaşan düşman ve هُمُ الْعَدُوُّ fahzerhum, قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ Onlardır asıl düşman olanlar, gerçek düşman olanlar münafıklar. Fahzerhum, <gülüyor> Onlardan sakın ey Muhammed! قَاتَلَهُمُ <gülüyor> Allah onlara lanet etmiştir. قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ Allah ama orada katalehumullahu yani la'nehumullah. Artık onlar ne mansurlar, ne muzaferler, ne dostları, ne de bir yardımcıları ne dünyada ne de ahirette yoktur. Bazı modernist Müslümanlar demokrasiden etkilenen ve insanları idare etmenin sanki son ve nihai şekli Allah'tan vahiy gelmediği halde bu konuda, sanki vahiden de öte, öndeymiş gibi, kadınların da erkekleri siyasi olarak yönetebileceklerini bu ayete dayandıran bazı gafil alimler var, prof ündandı. Bunların beyinleri süramış, kalpleri kaymıştır. Kadın ümmeti Muhammed'i idare edebilir ama zaruret gerekirse. Bunu yanlış anlamayın. imam anlamında almıyorum. Halife anlamında almıyorum ama öyle bir zaruret noktası anı gelir ki kadın komutanlık etmek mevkinde kalır. Bizi itaat ederiz. Hazreti Ayşe. Ama niçin demokrasilerde kadın başbakan olduğu için sen bu ayete göre diyorsun ya benim bu ayete göre el mu'minune vel mu'minat بعضهم اولیاء بعض birbirlerinin velileri dostlarıdırlar. İyi, bu e, o zaman tam Türkçe arkadaş diye te tercüme edelim. Siz falanın hanımına arkadaşlık edin, öbürü sizin hanımınızla arkadaşlık etsin. O oh, her birimiz istediğimiz yere alıp birbirimizi götürek. Mümkün mü bu? Ya Kur'an böyle saptırılabilir mi? Olamaz. Kimsenin bunu hakkı yoktur. Efendim, kadın avukat olur mu, olmaz mı? Hakim olur mu, olmaz mı? Kadı olur mu, olmaz mı? Cumhurbaşkanı olur mu, olmaz mı? Bilmiyorum ne olur mu, olmaz mı? Birileri kızı surf yaptığı için bisiklete bindiği için İran'da kadınlara efendim bisiklete binmek şeriata aykırı değildir dedi. Samimi Müslümanları çıkdılar, kırdılar, döktüler bunları sinemalarını, salonlarını kepez edip berzahet. Niye babası başbakan, cumhurbaşkanı olduğu için kızı daha önce hiç salonlarda yüzdüğü için? Modern bir kadın olduğu için, daha önce, devrimden önce, devrimden sonra Müslüman oldu. Ondan sonra kalktı fetva vermeye başı karga gibi ötmeye. Müslümanlar da ağzını payını verdiler. Tabiri caizse. Şimdi, bizler, şeytan bize iki yönden yaklaşır. En tehlikeli iki yön. Birisi ibadetle, birisi Kur'an'la. Dikkat edin. Size şimdi bir hadis okuyacağım. Bu hadisi inşallah burada vermek herhalde çok münasip olacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu rivayet ediyor. Şimdi tabi biz ayetleri böyle okurken mücerred sadece kelimeleri kelime kelime kelime kelime meali üzerinde durmanın elbette gerekli olduğuna inanıyoruz. Ama bu ayetin indiği ortam, hava, iklim nasıldı? Resulullah bu konuda bize hangi uyarılarda bulunmuştu. Bize nasıl ışık tutmuştu hayatımıza? Yüce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyye diye ale zamanun. Ümmetimin üzerine bir zaman gelecek. Yekfuru <gülüyor> fihi'l qurra. Kitap okuyanlar çoğalacak. Kur'an okuyanlar anlamında değil. Kur'an okuyanları da içerisine alır ama kitap okuyanları da içerisine alır. El qurra arasında kitap okuyanlar ne? وَيَقِلُّ الْفُقَحَاءُ Fatihler azalır. <لَرَزَلَرَى> Şimdi burada fâkih kelimesi zikredilince biz hemen anlıyoruz ki buradaki kurra kelimesi okuyucular kitap okuyunusundur. Okuyucular çoğalacak. Okuyor musunuz hepiniz? Okuyorsunuz. Mümin, münafık, kafir herkes Kur'an okur. İşçi, köylü, erkek, kadın, çoluk, çocuk herkese Kur'an açılır, kolay olur diyor. Kolayca öğrenir ama Kur'an kolayca öğrenildikçe zannetmeyin kolayca İslam yaşanacak. Takva da kolay olacak, köklü olacak. Hayır. Çok kolay elde edilen şey köksüzdür. Çileyle, sıkıntıyla elde edilen, emekle elde edilen, göz nuruyla elde edilen, bilen hakkıyla elde edilen tabiri caizse rızık gibi mesela asıl olan olur. Bunun için rızkın en temizliği, en helali Allah yolunda kılıçların gölgesinde gelen rızık olan ganimettir. Çünkü onda malın sahibine haksızlık yoktur. O malın sahibi Allah'tır. Onun rızası uğrunda kelleni, canını, kanını koyuyorsun. Allah da diyor ki sen bana canını, manını verdin. Al bu benim mülküm olan malım sana helal olsun tasirler onda hak sahibi değillerdi. <gülüyor> Cihadın anlamı bu. Ve yugbadu el ilm ilm qabsu olunur. Yani idam edilir ilim. <gülüyor> bu tekilir alınır. Ve yakturu el herc herc merç çoğalır. Sahabe soruyor: "Gâl ya Resûlallah, vemel herc? Herç nedir?" Gâle el katlu betweenkum Aranızda Kital'in olmasıdır. Abbasiler, Osmanlılara, şeye, Emevilere, Emeviler öbürlerine, Gazneliler, Selçuklular, Selçuklular tüm şeylerle, Babür'ün devletiyle, ba Gazneliler, Babür'ün devletiyle, efendim, öbürleriyle, Osmanlı safeviyle, Osmanlı Memlükleriyle kim kiminle? Murabitler, muvahhidlerle, efendim, Endülüs Emevileri kendi aralarında katlı fitar olmuş, Müslümanlar olup olup okyanus gibi kan akıtmışlar. Birbirlerinin kanlarını. Varın Allah'a hesabını verin. Oluk oluk Müslümanlar kanlarını akıtmışlar. Sonra bu, bundan ders almamışlar. Allah Moğol istilasıyla terbiye etmiş. Tüm Anadolu'yu yakıp gitmişler. Bağdat'ı yıkıp yakmışlar. Bundan sonra Hristiyan istilası gelmiş Haçlı seferleri neredeyse bin yıla yakın sürmüş. Ve Haçlı seferleri hala devam ediyor. Sonra meyd-i zamanın ikinci dönem, birinci dönem Kur'aa artacak, fuka azalacak. Tam günümüz. İkinci dönem, ikinci dilim zamanda, sonra meyd-i. بعد ذلك الزمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوزوا تراقيهم. Ümmetinden bazı insanlar çıkar. O ikinci dönemde Kur'an okurlar. Ama şu kemiklerle. Köprücük kemiklerinin aşağı kuran inmez. Bu ne demek? Ağacın dibine suyu götürüp döktüğünüzü düşünün. Suyu toprağa döküyorsunuz al, döküyorsunuz almıyor. O Bu ağacın, Kur'an adamın içine kalbini inip etkilemiyor tam ağzında. kalmenler bir vahim ve kulu bu azlar ile iman ettik değil de kalpleri iman etme onları söylüyor aslında bundan sonra bir dönem daha gelecek o dönem çok ciddi bir dönem bu sunmaya ibade vesemenun yüce dilu el munafi ku elkafirabi mislim yakul Öyle bir dönem gelecek, üçüncü dönem. O dönemde münafık, yani Müslüman kisvesi altındaki insan, kafirle kafirin söylemi ile, yöntemi ile, onun metodolojisi ile ne yapacak? Söylediği kabillerle tartışacak. Yani Müslüman müsteşrik, Avrupalı müsteşrikle, onun Müslümanlarla tartıştığı gibi tartışılacak. Öyle insanlar çıkacak. Münafık olarak. Bunu hakim müstedrekinde ve el-heyfemi mecm'u zevaitle rivayet ediyor. Hadis muhtelif yollarıyla ile hasendir. Şimdi anladınız mı? Bu bakımdan müminler kadın erkek birbirlerinin velileridir. Sözünün anlamı Mü'minlerin birbirlerini imanda taklit etmediklerinden dolayıdır. Bu müfessirlerin kavlidir, görüşmüş. Birbirlerini imanda taklit etmezler. Hepsi iman etmekle mükelleftir. Ve birisi birisini taklit etmekle mükellef değildir. Aslına bakacak, aslına iman edip onunla amel edecek. Yani birisi birisinin davranışına bakıp İslam o demeyecek. O değil. Onun için herkese, اِنَّمَا وَل۪يكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ sizin ancak veliniz Allah'tır Resulüdür. Ve olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, İmran Suresi. Sizin veliniz Allah, Resulü iman olanlar, ve namaz olanlar, zekat olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, olanlar, kadının bile erkekleri yani Müslümanları yönetmek için devlet başkanı, cumhurbaşkanı olacağını söyleyenler, bugünkü demokratların <gülüyor> kendilerini kınamalarından korktukları için söylüyorlar. يُحَرِّفُونَ <gülüyor> kelime min ba'di مَوَضِعِهِ Kelime Allah'ın hükmü konulduktan sonra konulduğu maksadın dışında tefsir edenler. Bunlar Yahudileşmiş olan alimler. 그런 geldi erkeklerin bu ümmeti idare etmesine. Belkıs geldi. Reisi cumhur mu oldu? Süleyman Aleyhisselam'ın yanında. Yahut da kraliçe mi oldu tabiri caizse? Ne oldu? Evet kraliçe idi. Padişahları idi. Bir topluluğun bir kavmin ama ne oldu? geldi, iman etti ve teslim oldu Allah'a ve Allah'ın Resulü Süleyman'a. Onun için bu türlü tefsirlerle Kur'an'a yaklaşanlar tamamen asrın hastalıklarından etkilenenlerdir. Muhammed Abdo'nun ebabil kuşlarının attığı taşı mikrop olarak adlandırması. E'entum a'lemu emillah siz mi daha çok bilirsiniz, yoksa Allah mı? Yok efendim, yanardağ patlamış, o yanardağdan patlayan taşlar yere düşmüş, kuşlar dağılmış gelmişler, atmışlar onların üstüne. Ey Allah eğer böyle olduysa bu olay, Allah seni dediğin gibi söylemesi lazımdı. Siz mi daha çok alimsiniz? bilirsiniz Allah'la. Yanardağ varmış. Mekke'nin hemen civarında gümbür gümbür patlamış. O yanardağdan taşlar gelmiş. Birisi de böyle seyrediyor efendim. Öbürü kalbi hastalıklı olan bir adam da diyor ki efendim bunlar eba bir kuştan atıyor. Taş değil mikroptur diyor. Termihim bihicâratim min siccil cehennem gibi yan, yanıcı bir yerden taş getirip atıyor ebabil kuşları. bayran ebabi. Adı üstünde ebabil kuşu. Kalktığı sattırıyor efendim. Dolayısıyla onu öyle saptıranlar, tahrif edenler, Yönetim konusunda da, efendim bu ayet bak diyor ki müminlerle, mümin erkeklerle kadınlar, birbirlerine velileri dostlarıdırlar. Efendim bunun için erkekler kadınları idare eder, kadınlar da erkekleri idare eder. Ah oh, ne güzel, demokraside bu olduğu için daha her şey söyleyelim. Onun için sizin kızlarınız bir gün gelecek bu modern çağı söyleyen, efendim kız evinde mi kalsın, cahil olsun, imanından olsun, Yoksa üniversiteye mi gitsin, başarısından mı olsun, hangisini tercih edersiniz baylar? Tabirimi yanlış anlamayın. E, elbette ki üniversiteye gidip başarısından olmasını ve imanından olmamasını yerlerim diyecek bu modern demokrat Müslüman. Çünkü evde kaldığı zaman mantıki kıyaslama yapıyor. Evde kalınca da imandan olurmuş. Komşusunu kıza azdırırmış da. Yok televizyonun azdırılmış da falan şey olursa da imandan gidermiş. Ama senin kızın yanına Kur'an'ı koyuyor, arkadaşıyla öpüşüyor. Senin kızın parklarda, şurada, burada yanına Kur'an koyuyor. Eli arkadaşının elinde. İnsafsız insanlar. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Bu son bana gelen bugün işittiğim bir haber. Ve ben bunu iki yıl önce gözlerimle gördüm. Benzeri bir olayı. Ben Müslümanlara anlattım, ikaz ettim onları. Kafir Avrupa, Yahudi ve Hristiyanlar, Müslümanların kadınlarını sokağa dökmedikçe üstün gelemediler. Müslümanların kadınına ulaşmak için çıplaklığı moda etti neden erkeklerin çıplak gezmesini moda etmediler ve kadınları ediyorlar yani erkekler bu hakkı icra edip kullanıyorlardı da, tepe tepe bu hakkı kullanıyorlardı kadınları bundan mahrum kılıyorlardı da, kadınlara bu hak verilmiyordu kadınlar bu hakkı mı elde etmiş oldular bununla? hayır amaç zinanın ve fuhşun yayılmasıdır amaç nesillerin tahrip tahrip edilmesi yok edilmesi ve katledilmesidir bir ümmetin silahsız, topsuz imhası demektir bu. Sokakları görüyorsunuz işte. Ha? Bu sokaklar Türkiye'nin din kahinlerine göre Müslüman sokaklar. Bu caddeler Müslüman insanlarla dolu. Halbuki oluk oluk küfür, oluk oluk zina, oluk oluk fuhuş akıyor bu caddelerden sokaklardan. Buna razı olan kafirdir, Müslüman değildir. Yok efendim, günahmış, büyük günahmış. Evet, büyük günah, öyle mi? Büyük günahmış efendim, kadını çıplak gezermiş, büyük günahmış. Başı açık ezmiş, büyük günah. İmanla alakası yoktur diyor. Teferruattır diyor adamın bir tanesi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Ya Yalçın Taşı'nda bulunduğu bir toplantıda, Kahire'de. İstanbul İl İlahiyat Fakültesi, dekanı olan adam. Teferruattır diyor. Ne demek istiyorsunuz hocam? Ne Allahu ekber. Allah kitabını göndermiş, sen geliyorsun, kitabı nesk ediyorsun, <gülüyor> teferruat diyorsun. Halbuki bir imanın erkanına dahil ya, sen bunu nasıl teferruat diyorsun? Bu amel değil ki, bu imandır. Tesebdür imandır, cihattır. Biz anlamıyoruz meseleyi. İşte önümüze de çıkıyorlar, kellü felli adamlar, Niye ki televizyonlardan onay almış ya adam, bir iki gazeteden, üniversiteden onay almış ya, tamam o ilim adamıdır, ne söylerse doğrudur. Evet, şimdi müminler, müminlerin velileridirler. Veli, hakkını, canını, kanını, ırzını, malını koruma anlamında bilir. Yalnız kaldığı zaman onun yanında olmaktır. Izdırabına ortak olmak, çilesine ortak olmak noktasında yani işlerini üstlenme anlamındadır. Sizin gücünüz yetmez, bir mümin kadın size yardım edebilir. Bir işte. Başkalarının gücü yetmez, siz onlara yardım edersiniz. Siz onları savunursunuz, onlar sizi savunur. Siz halife olursunuz, mümin kadınlar size beyaat etmek zorundadırlar. Komutan olursunuz, ulul emir olursunuz. Size yardımcı olurlar. Ne ile? Maruf'u emrederek, münkerden alıkoyarak her Müslüman iyiliği emreden bir nefer, asker. Cündi. Her Müslüman kadın da böyle, her Müslüman erkek de böyle. Yani sokakta süzülürken bir Müslüman İslam'ın devletinde sen sigara içiyorsan dahi gerekirse seni ikaz edecek, içme diyecek sana. Hakkı var. Sen ne karar bana diyemezsin. Ben istediğim gibi yaşarım, yaşarım. Hayat hakkım vardır, özgürüm, şudur budur, kişisel özgürlüğüm var, bunları savunamazsınız. Çünkü Müslüman ferdin, bir tek ferdin hürriyeti ve özgürlüğü bütün Müslümanlarındır. Bütün Müslümanların özgürlüğü de bir tek insanın özgürlüğüdür, denktir birbirine. Kimsenin kimseden fazla bir hak hukuku yoktur. İşte onlar, kötülükten alıkoyanlar, münker hoş olmayan her şey. Ve bunun için elinle ne edeceksin, dilinle ne edeceksin, kalbinle ne Sizden kim bir insan, sizden kim herhangi biri kiminiz olursanız olun. Sizden birisi münkeri gördüğü zaman eliyle ne yapsın? Güzelsin. Eliyle yapamazsa, gücü yetiremezse. Diliyle, diliyle güç yetiremezse, kalbiyle bu da imanın en zayıf vek ki el o iman bu da iman en zayıf noktası şimdi herkes öyle diyor aman sakın söylemeyin hiçbir şey konuşmayın elinizde kaldırmayın kalbinizde boğuz edin subhanallah Allah azze ve celle ne zaman imanın en zayıf noktasını imanın en üst noktası faziletin noktasının yerine koydu ki ha en zayıfı ne zaman en güçlü, en makbul olan imanı yerine koyduk Allahu Teala. Kim bunu yapıyor ki? İşleri Allah'ın hükümlerini eden, kalbedenler münafıklardır ve bu münafıkların sıfatı olarak tövbe suresinde zikredilir. Wa qalbulek al umura min qabl emirleri, işleri daha önceleri altsetmişlerdi, kalbetmişlerdi. Önemi, önemli olanı önemsiz, önemsiz olanı önemli tutmuşlardı. Cihat önemliydi, e, gitmeyelim, onların karısı kızı var, biz onların karısını, kızını görünce saparız. Hala. Şimdi bizimki de, ya ben gideceğim köyüme işte, şehirler dolu, fitne, fesat işte, kadın var, kız var, baştan çıkarız ya, ne yapacaksın, işin yok. Çek git dört tane inek al, iki tane koyun, köyüne çekil işleri, rahat rahat orada yaşam. Aynı şey. Aynı şey, bazı günahlar vardır ki onu namaz, abdest ve zekat temizler. Bugün sokakta bizim de işlediğimiz günahları abdestimiz ve namazımız temizliyor için. Kefaret ortada. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِهَ الْاَنْهَارُ خَالِدِنَ ف۪يهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً fi جَنَّاتِ عَدٍ Veridvanun min Allah-ı ekberu, zalik o'l azim. Biraz açacağım. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içlerinde ölümsüz kalacakları ve içlerinden nehirler akan cennetler vadeder. Neden dolayı İman ve salih amellerinden ötürü, Allah'a ve Resulüne itaat etmelerinden ötürü, fakir fukaranın mallarında olan hakkı, ki varlık sahipleri ise bunlar, eda etmelerinden ötürü, Allah'ı tasdik ve Resulü tasdik etmelerinden ötürü, Allah Azze ve Celle bunlara içlerinden nehirler akan cennetler var etmiştir. Ve sonra cennet-i adn, o cennetler fi -e, halibine fiha, -e, ölümsüz olur Ve وَمَسَاكِنَا طَيِّبَهُ Temiz, güzel meskenler, evler. Mesakin-i Dünyanın meskenleri hiç de tayyip değil, kimisininki olur, kimisininki güzeldir, varlık sahiptir, gider kendi zevkine, safasına kendini... Göre bir yer yapar, işte huzurlu yaşar kendine göre. Çok az insanın nasip olur. Ama orada her mü'mine nasip olacak. Yok, senin paran çoktu dünyada ya. Gel sana büyük bir cennet, iyi tarafından, güzel yerinde, hoş, havadar nehirleri, kuşları, işte ırmakları, ağaçları, cıvıl cıvıl olan bir bahçe. Al sana burası, sen zengindin. Fakirlere de, al sen işte gece kundu tarafında bir yerde otur mu diyecek Allah. Hayır. Orada böyle bir tahdid yok, orada, orada böyle bir ayrıcalık yok. Kim iman edip salih amel eder işlersin. Men <gülüyor> amlemin kum, min zekarin evunsa. Bu kadar. Sizden kim kadın erkek amel edersin, mükafat onu. Fi cennet yarın, yarın <gülüyor> cennetlerinde Allah Azze ve Celle onların ölümsüz kalacaklarını vaad etmiştir o cennetler içerisinde nebirler olmaktadır. Ve ve minallah bazı ayetlerde ve mağfiratun minallah ve ezvacun mutahara ve rıdvanun minallah temiz kadınlar ne cinlerin ne insin el sürmediği lem ne insun qablehum ve lecah. Hurun maksuratun fil khiyam ke ennehünne Öyle kadınlar, öyle huriler vardır. Ne cin, ne de ondan önce. E kadınlar, erkekler veya cin, insan el sürmemiştir onlara. E kimse elde bak Allah bunları bahsediyor. Kafirler ve münafıklar, İslam, Müslümanlarla ve ceder edenler, Allah Allah yok kadında mı varmış orada? Oo, o zaman biz de giderim oraya. Kafirlere bakınız, Oo ne güzel yer ya. Biz de gidelim o zaman oraya. Yumsuz kafirleri? Hani siz Müslümanları bu bununla suçluyordunuz, kendiniz şehvet söz konusu olunca cennet istiyordunuz. Vardıvanın min Allah ekbâr. Evet, bunları hepsini verecek Allahu Teala. Fakat Allah'ın razı olması, rızası ben kullarım sizden razı oldum demesinden daha büyük bir sevinç o gün yaşanmayacak. Öyle bir sevinci hiçbir yerde tatmayacaksınız. Ne huriler ne hanımlarınız o sevincin yanında hiçbir değer taşımayacak. Taşıyacak ama yani onunla kıyas edilemez. Allah'ın razı olması. Düşünetmiyor musunuz? İşte o daha büyüktür. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ O zaman yani efendim ben cennete gideceğim diye amel etmek, hurilere kavuşacağım diye amel etmek yanlış. Elbette cenneti seveceğiz, elbette Allah'ın orada vaat ettiği nimetleri seveceğiz fakat Allah'ın rızası hepsinden daha büyüktür. وَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ İşte gerçek kurtuluş, gerçek başarı ve üstünlük budur. Neymiş o cennetler, biraz o cennetleri tanıyalım mı isterseniz? bir özelliğini bakın. Rahat suresi 13. 13. sure 35. ayet. Meselul cennetilleti vüidel muttekun. Müminlere vaad edilen cennetin misali şudur. Tecri akar min tahtiha içlerinden. <mas freakin> El enhar nehirler akar. Gidin şöyle kurak bir yere, bir çöle. Şöyle bir günlerce susuz ağaçsız, incecik de olsa dahi bir çayın ırmağın, yani su sızıntısının olmadığını düşünün. Ve günlerce yürüyün bir. Kendinizi bir deneyin. Sonra birden kendinizi bir gölün kenarında, bir kaynağın, pınarın kenarında, yemyeşil çimenlerin üstünde, efendim, böyle gümrah gümrah ağaçların altında, yeşil yeşil, yaprakları olan ağaçların altında kendinizi bulduğunuzu farz edin. Bu iki manzarayı bir kıyaslayın bakalım. Allah her mü'mine verecek. Ve her mü'minin cenneti gökle yer arasında olacak genişliği. Arduhâ ke ardü semevâti vel ard Onun sadece genişliği Uzunluğu değil. Bazı hadisede 500 yıl diyor. Baktığınız zaman 500 yıllık mesafede cennetinizin öbür tarafını göreceksiniz. Bazı hadisede 2000 yıl diyor. Güneşi burada nasıl görüyorsunuz? 2,5 milyon kilometre dede. Bu kuluh da Orada yiyecekleri daimdir o cennet. Hiç tükenemez. daim. Bitmeyecek. ha <gülüyor> Gölgesi de daim olacak. Sürekli gölgesi olacak. Serin, kimse üşümeyecek. Ne terleyeceksiniz, ne üşüyeceksiniz. Tilka اُقْبَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ Bu, Allah'tan ittika üzere korkan ve iman edenlerin yani ehl-i takvanın akıbetidir. Kafirlerin acubası nasıldır? Wa'ukbal kafirin el-nar. Kafir olanların akibeti cehennem ateşidir. Bir diğer temsili burada görelim. Mâthal al-jânât وَعِدَ الْمُتَّقُونَ ف۪يهَا اَنْهَارٌ مِنْ مَا اِنْ غَيْرِ اٰسِنَ Muhammed Suresi sallallahu aleyhi ve sellem 15. ayet Muttakilerin, müttakilere vaad edilen cennetlerde ne vardır? ف۪يهَا Enharun. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا Enhar, <الْاَنْهَار> Altından nehirler akacak ama gelin o nehirleri görün, hangi nehirlermiş? Şimdi insanların, modern insanın, teknolojiye tapan insanın, batının bilimine ibadet eden müfsit insanın, yeryüzünü, gökleri, denizi, dağları, karaları ifsad eden insanın, balıkların bile yaşamasına hayat tanımadığı, imkan bırakmadığı şu nehirleri değil, bırakın bunları. Allah kendi nehirlerinden bahsediyor. Bu nehirler kimindi? Bunlar Allah'ın. Bu ağaçlar kimin yeryüzündeki? Allah'ın. Bu denizler, bu gökler, bu rüzgar kimin? Bu ay, bu güneş kimin? Kim bunu yarattı? Kim bunu insanın hizmetine koydu? Kim bunun zamanını, bunun yörüngesini, bunun uzaklığını, yakınlığını, hararetini belirledi? Kim iki milyon santigrat derecede olan güneşi kim yarattı ondan daha kavi, kuvvetli, azametli, güçlü olan hangi el bu iki milyon santigrat derece ateşe dayanır ve onu yaratır? Hangi kudret dayanır? Uranüs'ü, Satürn'ü, bilmiyorum. Dünyanın bin katı güneşten bile bin kez büyük olan yıldızları hangi el kuvvetiyle havada tutuyor? Gezdiriyor, çarptırmıyor birbirine. Hangi el, hangi kuvvet? Nasıl buna imkansı e Bunu yapan Allah, şu nehirleri gözümüze soka soka ayetleriyle ibret olarak bunları zikrediyor, onun yanında da öbür tarafın nehirlerini zikrediyor. Öbür tarafın nehiri sanki arada kopup, büyük bir vadini olup da öteler ötesinde, hiç bizimle ilişkisi olma, olan, olmayan bir yer değil ki, cennetle cehennem bizimle bitişik uzak değil ki görebilsek göreceğiz ama göremiyoruz işte görsek yakın olacak ha, güneş ne kadar yakın 8 saniye 8 dakikada ışığı geliyor ama biz görmüyoruz göremediğimiz için Allah idrak etmenin ve ilim sahibi olmanın bize verdiği ikinci bir imkanına hitap ediyor akıl ve kulak gözümüzde görmüyoruz ama idrakimizin bir organı olan kulak vasıtasıyla bize hitap ediyor ve ayetlerini kalbimize ulaştırıyor. Tefekkür edin, ha vardır. İman edin. Orada hiç bozulmamış olan sulardan nehirler var. Suları bozulmamış. Bu ne demek? Fiha enharu min ma'in gairi asin Asla kokmayan, kokuşmayan sulardan olan nehirler vardır. Kokuşmaz. Ve enharun min labanin lem yetagayyar ta'muh. Asla tadı değişmemiş olan, dikkat edin bu ifadeye. Asla tadı değişmemiş olan sütten nehirler var. Min labenin. Laban. Halif de demiyor. Arapçada leben ayran anlamına da gelir. Dikkat edin. Ve filozofların dediği gibi cennet, cehennem diye bir şey yoktur. Allah sadece böyle ruhi bir azap göreceğiz. O ruhi azaptan bahsediyor. Rüya göreceğiz. Sanki cehennemde yanıyormuşuz gibi zannedeceğiz kendimizi. Sonra dirileceğiz doğrudan doğru cennete gideceğiz. Kimse cehenneme gitmeyecek. Bunun için cennet şu anda var, şu anda canlı, şu anda mü'minlerin hurileri bekliyor ve yaşıyorlar orada. Bunun için Allah, لَمْ يَتَغَيَّرْ تَعْمُهُ Tadı değişmemiş olan, değişmeyecek olan demiyor. Dikkat edin. لَمْ يَتَغَيَّرْ تَعْمُهُ Tadı değişmemiş olan, yani geçmişte var idi, şu anda devam etmekte. De biz bize göre geç gidildiği için mazi olacak ve bizden önce bulunduğu için de değişmemiş olacak onun tadı. Nehirlerin kokuları olmayacak, nehirler kokmayacak, sürümeyecek sular bozulmayacak ve o sütten akan nehirlerde o nehirlerin tadı değişmiş olmayacak ve değişmiş ve enharun min hamrin lezzetin orada öyle nehirler vardır ki şarap nehirleri şerbetler min hamrin min hamrinden kasıt nev'iyeti cinsiyeti belli olmayan içilecek olan şerbet ama kaç türlü meyveden kaç türlü üzümden kaç türlü rumman nardan Elmadan, fevakiha kefira. Çok meyveler olacak. Akıl almayan. Öyle meyveler olacak. Onların hülasası olan onların aslı olan şerbetlerden nedirler. Kimin için? Leveten <gülüyor> li Oradan içecek olanlar için lezzet olsun, tad olsun, mutluluk olsun, esenlik olsun. Allahım, şu nehirleri içiyoruz, nehirlerden su içiyoruz, kanarlardan su içiyoruz. Şu dünyadaki meyvelerden öz sular çıkarıp içiyoruz. Hala nasıl inanmıyoruz? Bunlardan bahsediyor işte Allah. Ama bunlar çürür, pörsür. Orada çürümeyen, pörsürmeyenden bahsediyor. Evet. Ve enheğun min aselin musaffa. Bu artık ikramın, lezzetin, itamın son zirvesi. Süzülmüş olan nehir balları, nehirlerden balları. Nehirler bal açacak ve süzülmüş olan Minnacık arıya bunu vahiden ve aupina ila nahl anı takdi min al gibali buyutan balarısına vahyettik ey balarısı kendine dağlarda evler edin. Güneşi yaratan Rab ile sineği, bal arısını yaratan Rab arasında bir fark mı var? İkisinin halk edilmesi Allah'ın kudretine zor mudur? Kun feyekun Ol der, o da olur. Eşek arısının iğnesinden zehir, öbürünün efendim, hortumundan bal balak. Buna nasıl kadir oluyor bu Allah? İnekten efendim koyundan, keçiden işte ve benzeri hayvanlardan süt verir kimse Allah. Min beyni farfin ve damin. Labanan saiga. İçilen ve içilsen razı etmeyen böyle yağ gibi insanın gırtlağından Geçen bir sütü halk eden Allah, neyle? Hayvanı pisliğiyle kan arasından yaratıyor. İkisinin arasında halk diye oluşturuyor. Orada fabrikasını kuruyor Allah. E şimdi, bal arasına bu mucizeyi yerleştiren ve bu mucizeyi bal arasında bize gösteren Allah, cennetten süzülmüş baldan nehirler halk ettim. Onları size vereceğim derse. Aklın kabul etmeyeceği bir şey mi söylemiş olur Allah hazretinde? Elbette ki hayır. <gülüyor> min asalin musaffa, safi baldan. Ve lehum fiha min kulli semarat o mü'minler için orada her türlü minkulli ne kadar dünya meyvesi varsa ve daha bilmediğimiz, gözümüzün görmediği, kulağımızın işitmediği, hadiste Rasûlullah'ın dediği gibi meyveler olacak. وَمَغْفِرَةٌ مَغْفِرَةٌ مَغْفِرَةٌ bağışlanma, مِنْ min Rabbihim, Rab derinden bir bağışlanma olacak. Öyle bir bağışlanma ki, hiç kimse ben cehenneme gideceğim diye giden insan, bu günahların beni cehenneme sokar, ben Allah'ın huzuruna nasıl giderim diyen adam orada mağfiret görecek, orada af görecek, yaptığı bir iyilikten, bir hasenattan dolayı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış olacak. Kadının bir tanesi kedisini bağlayacak, bağlamış, o kediye zulmediyor, bırakmıyor, yüzünün haşeratından, böceklerinden yesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dekaletim ra'atun en nâra Kadının bir tanesi bir kediden dolayı cehenneme girdi. Bir fahişenin bir tanesi de köpeği, susuz bir köpeği çölde ağzını kuyuya uzatmış suyu içemeyen bir köpeğe ayağı ayakkabısıyla su alıp verdiği için zennete girecek. Ya kardeşim hem ümit var olun hem korkun. İman budur. Ümit var olacağız ama korkacağız. Aman ya Rabbi ya, ya olmazsa amellerimiz kabul edilmezse. Ya ben riya etmişsem amellerimde. Ya riya nifak üzere isem. Ya bende münafıklık varsa diye. Hep korkun. Ben yüzde yüz Müslümanım işte dört dörtlük insanım şuyum buyum diye sakın, sakın nefsimizle konuşmayalım. İşte bunların misali bu kimseler diyor Allahu Teala Kemen huwa halidun fin nar ve suqu maen hamiman fakat ta'am'a. Hiç bu insanların örneği, bu müminlerin örneği, bu müminlerle cehenneme giren ve cehennemde ebedi kalacak olan ve cehennemin kaynamış olan kızgın sularından İçen ve mideleri paramparça olan, şerha şerha yarılmış olan insanlar bir midir? Elbette bir değildir. Niye bir olmayacaklar? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْفِ الْأَسْفَلِ nar النَّارِ وَلَنْ تَجْدَ لَهُمْ نَص۪يرًا Münafıklar cehennemin esferindedir, dereke. İdrak edilecek olan en son derece. En aşağısı anlamında söylüyoruz hep biz ama e, Güneş bak nerede? İki milyon derece orada yanarsa en aşağıdan yanmış olacak. Fıddar ki esfel yani orada esfelden aşağıdan maksat en şiddet en kuvvetli olan en çetin olan en kızgın olan ateş cehennemin o bölgesinde münafıklar yanacak. Düşünebiliyor musunuz? Herkesin üstünde namaz kılıyorsunuz. Herkese rahmetlik diyorsunuz. Kafir kim? Ve münafık kim? Çıkıp dünyada münafık arada, arayalım. Yani şu ülkenin hudutları dışında. Neredeyse onlar. Kur'an onlardan bahsediyor ya. Hiç Türkiye'de olmayan adamlardan bahsediyor Kur'an. <gülüyor> münafık yok, müşrik yok efendim, kafir yok. Mürted yok, Kur'an kimlerden bahsediyor? Uzaydaki adamlardan bahsediyor herhalde öyle mi? Haşa, sümme haşa. Onun için cennetin vasıflarını tanımlayan ayetler ve hadisler çoktur. Bunları biz tabi burada kısa dersimizde hepsini veremeyiz. Sizler kendiniz ne yaparsınız? İnşallah bu kuruları inceler, araştırırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlere sorduğu zaman Allah'a dua ettiğinizde Allah'tan afiyet ve selamet değiliniz ve cennete girmeyi. Cennetten de <gülüyor> Firdevs cennetini talep ediniz ki Firdevs cenneti nedir? Cennetlerin en yücesi en güzel yeridir. Evsatul cenneti. Firdevs cennetinden çıkar diyor cennet nehirleri. Cennetin tüm nehirleri Firdevs cennetinden çıkacak. Ya Rabbi bana orayı ver diyeceksiniz. Bencillik değil ki bu. Sen isteyeceksin, ben de isteyeceğim. Allah benden isteyin diyor. Ve herkese verecek. Evet. Şu kainat mülkü onun oraya da orada. Niye bize vereceğini söylediğim mülk olmasın olmamış olsun. İnanmayanlar kendilerini cezaana getiriyorlar. Biz ne yapalım? Evet. Evet. Biraz sabrediyorsunuz değil mi inşallah? Bunun ardından bir ayet kelime geliyor. Bu ayet-i de ilginç bir hitap var. Ya اَيُّهَا النَّبِيُّ Ey Peygamber! Ey Nebi! جَاهِلِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Ey Nebi! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onların vağları, sığınakları ve yurtları gidecekleri yerler cehennemdir. O bir orası ne kötü bir dönüş gidilecek yerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Alimlerimiz burada ey nebi, cahil, kufara ve Tıpkı Ahzab suresinin başında Allah'ın söylediği gibi. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ لَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ''Ey Nebi, kafirlere ve münafıklara itaat etme.'' Münafıklar cihadı asla istemiyorlar. Münafıklar gazveye gitmeyi asla istemiyorlar. Münafıklar Yahudilerle dostluğu istiyorlar. Allahu Teala da diyor ki, ''Ey Nebi, Sakın kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Burada ne diyor? Ey Nebi cahit cihad et. Kime karşı? Kâfirlere ve münafıklara karşı. Aleyhim. Onlara karşı galiz ol, çetin ol, şedid ol. Sakın ha sakın gevşeme. Onlara karşı gevşeme. Münafıkın yüzüne gülmemiz bile bizim için vebaldir ahiret gününde. Vebal! Neden? Çocuğun görür, bak babam bu adam Müslüman güldü der. Çocuk oradan onu istintacı der. Ama sen gülmezsen, baba niye o adama gülmedin diyecek, minnacık yavru bile. Oğlum o münafıktır dersin, çocuğun mu münafıktır dersin. Münafık nedir baba işte, münafık budur budur dersin sen de. Ama şimdi, bir minafıkın ardından geberince binlerce hafız hatim indiriyor aslanlara bak hafızlara fema asbârâhum alen nar Allah'ın cehennemine karşı ne kadar da sabırlı bu hafızlar fema asbârâhum alen nar bunlara hatim indiriyorlar kimler kahinler سَيَأْتِيَ عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ يَكْثُرُ ف۪يهِ الْقُرَّةِ Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki onların qarileri, kurraları, hafızları, Kur'an okuyanları, kitap okuyanları çoğalacak. ve <gülüyor> الْفُقَحَا Bize düşman olması bu insanların, Müslüman görünümlü insanların bize düşman olmaları, fukahanın azlığından okuyucuların çokluğundandır fukaha azaldı. Onun için fukahaya bunlar düşmandır. <gülüyor> Hatta kardeşimizden birisine fıkıh despotu ismini koymuştu birisi. Allah'tan korkmaz demokrat, laik, haysiyetini satmış olan insanlar, hocalarımızdan birisine fıkıh despotu adını koymuştu. Düşünebiliyor musunuz? Fıkıh despotuymuş. E ya Şafii ne? Fıkıh Firavunu mu? Ha Ya Ebu Hanife ne? Fıkıh nemrudu mu? İşte kardeşim, kalplerinde maraz olanlar, kalplerinde hastalık olanlar, bu ümmeti helaka götürüyorlar. Emin olun bu ümmetin kurtuluşu onların eliyle olmayacaktır. Ve Allah onları...